94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba ben Timuçin Oral. Ben Şenolaylı. Karşımızda da Ömer Şahin var. Twitter hesabımız et sanat uzun podcastimize de nasıl ulaşacağımızı açık ana sayfasındaki programlar bölümü içinden bulabilirsiniz. Zaman zaman onu Twitter hesabımızdan da zaten Paylaşıyoruz. Paylaşıyoruz. Ben de bir hesapladım kabaca 75 saatten fazla konuşmuşuz. Ha. Dakika ve saat olarak. <gülüyor> 5 saatten çok konuşmuşuz şimdiye kadar. Maşallah. Hepsi orada var. <gülüyor> evet. Ne diyeyim. Ee, bu program dizisi diyebiliriz artık. Çünkü başladık ve konu konuyu açarak... İşte portrelerden, otoportrelerden, serfilerden gözlemeye, teşhire, gözetlenmeye kadar geldik. Evet. Geçen hafta da yine gözetlenme meselesinden, bunun aslında bir cinsel bozukluk oluşturmadan gözetlenmenin ya da gözetlemeciliğin sanatla ilişkisinden bahsederek... Filmlere kadar e, geldik, daha doğrusu aslında e, tablolardan girip bunun fotoğraf ya aslında filmlerde de ne kadar yer aldığından bahsetmiştik. Son olarak da e, sex Lies and videotape ünlü suder bergen filminden e, bahsetmiş idik. Şimdi bu arka pencereye de orada hiç kok nedeniyle e, bir e, vurgu yapmıştık. E, arka pencere deyince de ister istemez sanatta e, açık pencerelerden özellikle akşam vakti görünen otel odaları, barlar, lokantalar, evler ve buradaki yalnız insanlar ya da o insanların kendilerine dönük ama yalnız olduklarında bir şekilde vurguladıkları yaşamları e, ile ilgili tablolar serisi geliyor akıllara. Ben bunu söylediğimde de eminim pek çoğunuzun, Zihninde e, adını hatırlayın, hatırlamayın. Edward Hopper ve onun Gece Pencereleri evet. e, serisi. Birçok pencere serisi bu anlattığına evet. uyuyor. Çok güzel bu. Özellikle şimdi dediğin Gece Pencereleri birçok açıdan uyuyor. Evet. Yani bir yandan böyle voyeurizmi de, e, gözetlemeciliği de hatırlatan ve e, kışkırtan yine bir evet. şekilde. 1928 tarihli bir tablosu bu. E, New York'taymış şimdi. Museum of Modern Art'taymış. <Gülüyor> biraz tarif edersek şu an Twitter'a bakamayacak olanlar için. Karanlıkta ve sokaktayız aslında. Ve belki de karşıki evin biraz daha buraya göre, bu baktığımız pencereye göre biraz daha üst Yukarı, katındayız gibi. Evet. Daha yukarıdan bakıyoruz ama içeride e, gecenin dışarıdaki gecenin karanlığına çok tezat bir parlak ışık var. <Gülüyor> e, üç pencereye bakıyoruz. E, aynı odaya dönük üç pencere köşeli bir köşeli yıkayı. bir oda evet dışarıya çıkma yapmış bir oda. Soldaki pencerenin pencerenin camı da açık oradan dışarıya tüller tüller çıkıyor. perdeler uçmuş uçuşmuş. Ortadaki pencereden bir kadının arkasını tam omuzlarından aşağısını ama öne eğilmiş bir kadının kalçasını ve bacaklarını görüyoruz. Çıplak bedenini görüyoruz aslında. Soyunuyor mu? Giyiniyor mu? Çok belli değil. Ne yaptığı belli değil. Orada göremediğimiz sütunun arkasında, duvarın arkasında kalan bir yere doğru biraz eğilmiş. Evet. Ee, ve sağda da bir pencere var ve dışarıya da ışık vuruyor. Bu karanlığın içinden odadaki bu aşırı parlak yere bakıyor olmamız, bizim aslında olmamamız gereken bir yere bakıyor hissini veriyor aslında. Evet. Yani bizi rahatsız etsin diye zaten hani hem Görelim, gözetleyelim, merak edelim ama hem de rahatsız olalım. Ve yine birçok tablosundaki buradaki hikayeyi de izleyici kendi bakışından doğru tamamlıyor. Tamam yani. Bu kadın kimin üstüne eğilmiş, orada bir şey mi var, elbisesini mi alıyor, birisi mi var... ...bunların hiçbirini bilmiyoruz. Herkes başka bir şeyle tamamlayabilir bunu. Sanki doğru. birisi vardı üstüne eğilmiş gibi ama bu bir çocuk mu, bir büyük mü bir şey mi giymeye çalışıyor niye bu kadar her yer açık aslında bu bir sinematik bir görüntü olduğunu da söylüyorlar çünkü özellikle e, üç pencerenin dizilişleri de bir film şeridi gibi etkide yapıyor Doğru. aslında aradaki karanlık alanlarla birlikte hatta kenardan uçuşan perdede hakikaten teatral bir sinematik bir hava veriyor perdeler açıldı ve film başladı gibi evet e, birçok tablosunda bizi gözetlemeye teşvik ediyor Hopper aslında otel odalarına dediğin gibi karanlık. E, hemen bütün mı? tabloları şimdi ben düşünüyorum da o hani çiftçileri saymazsak şeyde çizdiği tarlada çizdiği hmm. aşağı yukarı bütün tabloları neredeyse pencereden görünen insanlar çeşitli Biz pozisyonlarda. Biz dışarıdayız. Biz dışarıdayız ve tanık oluyoruz. Merak ediyoruz ve suçlu hissediyoruz. Yani o Üç şey mutlaka bir şekilde var. Yani <gülüyor> hepimiz her zaman suçlu hissetmek zorunda değiliz de. Yani bu duyguları bir şekilde e, kışkırtmak üzere hmm, bütün bunları yapmış. Ee, ve burada da gene bu bizim tanık olduğumuz sahneye bakıyor olmamız bir güç verdiğini söylüyor bazı yazarlar bize. E tabi her zaman gözetleyen gözetlenenin üzerinde bir e, güç, sahibi güç, güç sahibi olmuş zaten. Evet. Güç sahibi olmuş oldu. E, bu, ama bize bırakıyor yani sonuçta değerlendirmeyi ve bizim ön plana çıkmamızı istiyor. Belki bundan sonra hemen değil ama daha sonralarda bu çok yakında bir tiyatro oyunu vesilesiyle ve bir tez vesilesiyle konuşurken e, gündeme gelen Roland Barthes'in yazarın ölümü e, makalesi ve aslında hani... Bize bırakılması meselesini de aslında bana çağrıştırdı. Sonra belki hmm. bunları da konuşmak evet. e, iyi olacaktır. Şimdi bundan başka tabii örnekleri de var bunun. Bunun e, enteresan şöyle örnekleri var mesela. Andy Warhol'un meşhur tablolarından bir tanesi bu Merlin Monroe tablosu. Ve o Merlin Monroe tablosunun e, e, Gold Merlin daha doğrusu. Tablosunun önünde fotoğrafı çekilmiş e, çeşitli e, insanlar. izleyici, fotoğraf. i̇zleyici <gülüyor> fotoğrafları var. Örneğin bir tanesinin önünde çok şişman bir adam tabloyu kapatacak şekilde ve elini beline koymuş. Bu ve gayet yakından e, bakıyor değil mi? <gülüyor> çok yakından izliyor. Evet, yani do hani dokunmayasınız filan denilecek kadar. Bir başkasında da bir, bir kadın yine sırttan. Gene o tablonun önünde ama sanki ona değil de yanındaki başka bir tabloya bakıyormuş gibi e, görünüyor. Bunlar böyle bir e, tabloyu gören insanlar fotoğrafları gibi. Bu e, ilginç bir e, şeyi de yine hmm, benim bulmama vesile oldu. E, enteresan bir sergi yapılmış. E, woman Seeing Woman diye yani... Kadınlar Kadınları Görüyorlar sergisi. 12 fotoğrafçı magnum fotodan bununla e, ilişkili olarak e, çeşitli kadınları kendi bakışlarıyla e, resmetmiş, fotoğrafını çekmiş ve bunları aslında e, sergilemişler. Diğerleri de, e, diğer 12 kadın da fotoğrafçı evet. Öyle değil mi? Evet. Ve e, sanki bir fotoğraf diyaloğu gibi. Gibi bir yandan da işte. ve konunun içinde de işte savaştan ayrımcılığa çocukluktan cinselliğe dine vesaire çok son derece karmaşık biçimde kadın deneyimini aslında ortaya çıkarmak üzerine kurulu bir sergi bütünü bu 12 ismi saymayalım ama 12 tane önemli kadın bence. Bunu linkini de Twitter'dan paylaşalım paylaşım. evet bence bakmaya oldukça değer ee, bu ilginç e, e, link e, bakarken de yine başka bir anekdot da, e, da, da rastladım e, ondan da söz etmek istiyorum e, Royce'in Tapioni e, role of e, Voyeurism in Art başlıklı bir makale kalemi almış bir e, moda dergisi diyebileceğim ya da bir e, e, fashion moda e, e, bloğunda diyelim sanatta voyeurizmin rolü, rolü. evet ve e, Magnum Fotoğraf e, sergisini gezerken İtalya'da Luca'da e, genç bir kadın yanına yaklaşıyor ve e, fotoğrafını çeke, fotoğrafınızı çekebilir miyim diye soruyor Tapponi'ye ee, o da şaşırıyor ve ne, neden e, fotoğrafımı çekmek istiyorsunuz veya diyor O da e, beni özellikle benim fotoğrafımı çekmek istemediğini, ama beni arkadan e, fotoğraflamak istediğini ve bu fotoğrafı da benim Marilyn Monroe fotoğrafına bakarken. E, Çekmek ...ki istediğini. halimle çekmek istediğini <gülüyor> Bu az önce e, bahsettiklerimiz da. gibi olmuş o da... ...gene evet, katmanlı bir voyeurizm. Zaten hikayeyi durumu. de oradan... E, ...yani bu, bu çağrışımlar da oradan geldi... ...ilginç bir şekilde... ...ve aslında bir, bir şeyin... ...fotoğrafçının bir... E, e, ...voyeuristik denilebilecek bir biçimde... E, e, ...o beni gözlüyordu... Ben e, fotoğrafa bakıyordum, fotoğrafta aslında Marilyn Monroe'yu gözetleyen fotoğrafıydı, <gülüyor> fotoğrafıydı gibi, gibi böyle bir şey. katmanlı e, bir şey olmuş. Bu Marilyn Monroe meselesi de son derece de ilginç aslında çünkü e, Warhol'un, Andy Warhol'un e, bu Gold Merlin ünlü çok ünlü e, pop art tablosu var. O çok bilinir zaten. Şey, Sarı saç ve kırmızı dudaklarıyla ikon hali. Hatta onun çeşitli renklerde başka seri isimler, da var, evet. Ve ama ilginci e, aslında Warhol'un bir de e, oto portresi var, e, kendisini Marilyn Monroe biçiminde, gülümleme Platin rengi peruk, perukla e, oto portre isimli. isimli olan. 1981 tarihli Onu bir fotoğrafı var. paylaşalım. Evet aslında onlar iki fotoğraf. Biri Self Portrait with Platinum Buffon week. Bir tane daha var. Pardon o da Self Portrait with Platinum Page Boy week. Onu da paylaşalım. Saç modeli değişik ama iki tane fotoğrafı var. Page Boy <gülüyor> Evet yani bir tanesi... Aslında ikisi de Marilyn Monroe'ya gönderme. Evet. Ee, ama bir Onları tanesi o daha yaygın ve bilinen saç biçimiyle herhalde. Marilyn Monroe'nun. Monroe ama e, diğerinde de e, saç modeli olan hali var şeyin. Marilyn Monroe'nun. Monroe öylesi de var. Evet. Ee, burada da kendisi ne? Kendi fotoğrafı bu işte. Ama kırmızı dudak, kırmızı dudakları ve Marilyn rengi saç çöperuğuyla. Marilyn gibi kendisini fotoğraflamış. Oradaki onun da en iyi bilinen özelliklerinde ödünç olarak sarı saçı ve kırmızı dudaklarında ödünç alarak fotoğraflamış. E onunla bitmiyordur herhalde Merlin onu, değil mi? Yani en iyi bilinen iki özelliği. Tabi ee, bitmiyor. <gülüyor> Ama burada e, ödünç aldığı şeyler. Evet. <gülüyor> Belki ödünç aldığı şeylerden bir tanesi de e, varolan mamanın pırıltısı e, Engin Geçteni de buradan hmm. alalım. Nasıl? O, o Rast Geleben kitabında Marilyn Monroe'yu ilk defa gördüğü zamanı anlatır New York'ta. New York'ta o sırada psikiyatri ihtisası yaparken karşılaştığını. Hmm. Radyoda da anlatmıştı biz bunu. Bunu... Ee, Sabah programında şimdi yayınlanıyor dünya halinde. Kaç 18 saat önce, yıl önce evet, 18 yıl önceki e, bir, bir, bir programda anlatmıştı ve bunu öyle tanımlamıştı. Yani Marilyn Monroe'nun pırıltısını, ışıltısını var olamamanın pırıltısı diye tanımlamıştı. Aslında Andy Warhol'un durumunu da belki biraz böyle niteleyebiliriz. Sağ olsaydı sorardık öyle hissediyor mu diye ona da. Bu bahsettiğimiz portreleri de biraz polaroid havası da taşıyor. Yani oranları, boyutları yani oranları ve e, Daha duruşları polaroid gibi görünsün, gibi görünsün diye yaptı. Aslında yetmişlerden başlayarak <gülüyor> binlerce polaroid e, fotoğrafta portrede çekmiş. E, Biz çok sayıda insanın e, ünlü ünsüz bir sürü portresini de çekmiş. Burada bir parça dinleyip sonra o parçayla da ilgili gene arkasından konuşalım mı? Evet. E, o halde Nico söyleyecek Chelsea Girls. Here's room five six. It's enough to make you sick. It's all wrapped up in foil You wonder if She can uncoil Here they come now See them run now Here they come now Chelsea girl Here's room 115 filled with the centem queens, magic oh, You wonder just how high they go. Chelsea girls. Here's Pope dear Andine. Ron has treated him so mean. She wants another scene. She wants to They come now. See them run now. Here they come now. Chelsea. Births. Pepe, she's having fun. She thinks she's some man's son. Her perfect loves don't last. Her future died in someone's past. 94.9 Açık Radyo'da Sanat uzun, İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Nico'dan dinledik Chelsea Girls. Ee, aynı isimli, daha doğrusu Chelsea Girl isimli albümünden bir parçasıydı. Bunu Velvet Underground bestelemişti. Hatta ne için bestelemişti onu ee, anlatacağız. Niye, niye bunu çaldık peki? <gülüyor> Andy Warhol'un bir filmi için. Daha doğrusu Andy Warhol ve Paul Morrissey birlikte yaptıkları Ayrı ayrı yapıp bir araya getirildikleri. Kansigöz isimli e, ikiz e, perde projeksiyonu demek mümkün mü acaba? Birebir çevirdim ama iki e, perde de eş zamanlı oynayan eş e, uzunlukta bir film, iki film. Sinema enstelasyonu mu desek ya da enstelasyon e, sineması mı desek bile mi bilmiyorum. Ee, yani Birçok bir bir... yerde tırnak içinde sanat filmi demişler. Sanat. Bu da ilginç geldi <gülüyor> evet. bana. Art film demişler. Ama izlemesi de zor bir film. Çünkü e, iki ayrı ekran aynı anda yan yana e, yapıştırılmışlar gibi. 1966 yapımı bir film. Ve iki tane başka şey oluyor aslında. İki ayrı film aslında. İki onlar. ayrı film. Bir şey olduğu da yok aslında. Birbiriyle alakalı da değiller. Birbiriyle ilgileri de yok. Bunu görmek lazım, seyretmek lazım. Anlatmamız çok zor. Onun da e, Twitter'da e, tamamı da bulunabiliyor aslında. Hatta bir sinema okulunda ders olarak verildiği için çok büyük çözünürlüklü değil ama bir öğretmen koymuş. Bunu izleyin üstüne konuşacağız gibi. Hmm. E, onu da buldum. 3 saat 15 dakika sürüyor aslında. O linki de Twitter'dan paylaşırsak. Ben evet. atlayarak bir miktar seyrettim. Bu dinlediğimiz parça da o film için Velvet Underground'un bestelediği Chelsea Girls'ten bir kısmını dinledik. Çok uzun bir parçaydı o da aslında. Yarısını dinledik. Tadını versin diye ve bence filmi de iyi yansıtan bir müzikti. Hiçbir şey olmayan filmi. Burada da çok ünlü, ünsüz, ünlü olmaya çalışan en azından Andy Warhol'un kısmında ve Chelsea Otel'de Yaşayan insanlar Hı -hı. olağan günlük halleri içinde çok da bir kesme olmadan peş peşe e, montajlanmış şekilde bazen otururken bazen yatarken konuşurken hiçbir şey yapmazken hep bir şey olacak diye de bekliyoruz ve bir şey olmayan Olmuyor. şekilde oturuyorlar. Bir de tabii Warhol'un karakterleri her zaman biraz daha uç karakterlerdir. Daha egzantrik Tabii normal değil zaten Charles Yotan'da oturuyorlar ve. Belki ünlü olmak için model olmaya çalışıyorlar, seçmelere gidiyorlar gibi insanlar da var. Uyuşturucu kullananlar model olabiliyordu ona. Ya da işte eşcinseller vardı. Biraz daha dediğim gibi transseksüeller var. var. Orada tabii biraz buna da dikkat çekmeyi hedefleyen Andy Warhol'un bir çabası da tabii evet. ki var. Bunlar aynı zamanda şeyler, ne denir onlara? Figüran falan ya da küçük roller alan... Bir takım aktörler de var işte, ya da modeller de var. Hatta şey diyenler de e, okudum bu filmle ilgili. Lotrakin, toulouse Lotrakin ya da evet. Manet'in e, Paris dönemindeki sırasını bekleyen sahne evet. kadınları gibi burada bekleşen evet. kadınlar. Moulin Rouge görüntü ne düşündürür. Evet, evet o, o tarzı daha doğrusu o um, klişeyi kullanan bir belki biraz özellikle de bununla. Bu parçayı şey. söyleyen Niko kendisi de görülüyor o filmde Hı. bazı yerlerinde bunu izleyince aklıma gelen bir şey biz bunun gibi biri bizi gözetliyor evlerini de yaşadık evet. bir süre evet. <gülüyor> önce. Biri bizi gözetliyor evlerini yaşadık biri bizi gözetliyor evlerinin gelişmiş versiyonlarını şimdi bugün yarışmalar halinde de izlemeye devam ediyoruz. Aileler yarışıyorlar, aileler ya da bireyler adalarda zor koşullarda yaşıyorlar filan gibi hı hı. insanların sürekli yaptıkları bir faaliyet ve onların gözetlendiği bir durumu. Normalleştirerek e, e, izliyoruz. İzliyoruz. E, biri bizi gözetliyor meselesi de oldukça e, fırtına Komplike koparmış. Komplike bir mesele diyorsun. <gülüyor> e, ve hatta sonunda hatta birazcık trajik bağlanmış değil mi bir... Ölümünde olduğu oradaki e, karakterlerden birinin trajik bir şekilde hayatını da kaybettiği şey sırasında değil ama sonrasında. Andy Warhol'la bu Paul sonra... Morrissey'in filminden daha çok şey oluyordu orada. Bir de izlendiklerini bildikleri için de bazı şeyler oluyordu hatırladığım kadarıyla, evet, bildiğim doğru. kadarıyla kavgalar çıkıyordu, bir şeyler oluyordu ya da reytingi de arttırmak için Chelsea Otel'deki oturan kızlar gibi hiçbir şey olmayan sahneler olmuyordu. Bir sürü olay oluyordu. Biraz da provoke oluyordu belki onunla. Ve tabii çok rahatsız edici insanları uyurken, otururken banyoya girip çıkarken e, yemek yerken. gözetli olmak ve gözetlemekten de üstelik memnun olarak ve bunun da konuşmasını yaparak devam ediyor olmak. Bu tabii içimizdeki gözetlemeciliği birazcık bunun içinde cinsel bir anlam ve bir o anlamda bir rahatsızlık yok ama gözetleme duygusu ve bunun yarattığı haz ve bizi koyduğu üstün onlara güçlü, güçlü konum ve kısmen de tabii ki sadistik konumu tekrar tekrar konuşmamız ve sorgulamamızı da gerektiren bir duruma işaret ediyor. John Berger da bu güçten bahsetmişti ama tabii <gülüyor> evet. onu bugüne sıkıştırmayan başka bir zaman yine bahsederiz. Bakmanın gücünden, gözetleyen ee, olmanın gücünden, gözetleyen nasıl bir güç verdiğinden. Ve görmenin biçimlerinden hatta değil mi? Görme biçimlerinde tabii <gülüyor> ki bundan bahsetmişti. <gülüyor> evet. Ama tabii bugünümüzün de sonuna gelmiş, gelmiş bulunuyoruz. bulunuyoruz. Yavaş yavaş bitirdik mi gözetlemeyi belki Aslında bitirdik ama edebilirim. gözetlemeden çok o, işte bu görme bakma bundan az duyma bunun bizi getirdiği konum aslında belki buradan yola çıkarak biraz e, neyin pornografik olduğu olmadığı de meselesinde evet. herhalde konuşmadan edemeyeceğiz. Çünkü e, pornografi sadece çıplaklık ve çıplaklığın gözlenmesi değil. Evet ona da doğru gidelim o zaman. Gidelim. Peki o zaman bugünkü destekçilerimize de çok teşekkür ederek bugün hoşça kalın diyoruz Hoşça kalın Sanat uzun ilham sonsuz Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan restoranlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral. Açık Radyo program destekçisi olun